8. Kısım Isparta Hayatı 1950'den sonra Üstad Sayit Nursi, Afyon Hapishanesi'nden 1949'da bir Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında faytonla bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan talebeleri de vardı. Üstadın Afyon hapisinden sonraki hayatında ve Hizmet-i Nuriyesi'nde şu surette bir inkişaf görünür. Bu tarihe kadar üstad, evinde, geceleri hiç kimseyi bulundurmazdı. Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar kapısı kilitli olarak kalırdı. Afyon hapsinden sonra ise, sadık talebelerinden bazıları hususi hizmetinde kaldı. Üstadın odası daima ayrı idi. Ancak bir hizmet olduğu vakit yanına gelinebilirdi. Afyon hapsinden sonra üstad, kendi tabirince bir nevi üçüncü sayıt olarak görünüyordu. Çünkü bundan sonra hizmeti nuriye başka safhalarda tezahür edecekti. Külli bir inkişaf olacaktı. Üstadın hizmetine koşan ve nur hizmeti için yanına gelenler bilhassa mektepli gençlerdendi. Rahmet-i afyon hapis musibetini çok cihetlerle rahmeti çevirmişti. Bir veci rahmet şu idi. Mahkeme günlerinde muhtelif vilayet ve kazalardan gelen nur talebeleri birbiriyle tanışarak hem üstad hem Risale-i Nur, hem hizmet-i nuriye hususunda malumat sahibi olurlar ve uhrevi ve imani olan ve rızay ilahi uğrundaki nurdan kopup gelen samimi bir uhuvvet ile bir kuvve imaneviye elde ederlerdi. Mahkeme günleri üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde mahkemeye gelişleri müminlerin kalplerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu. Bu mahkemeler İman ve İslam davasına hizmet için medarı teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musibet, Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onunla gayi hayat edecek fedakarları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra, üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis daimi nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde, yalan yanlış propagandalarla Bediüzzaman'ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı. Üstad, Afyon'da iki ay kadar ikametten sonra Emir Dağı'na geldi. Emir Dağı'nda birçok Risale-i Nur talebeleri vardı. Oradaki Hizmet-i Nuriye'yi bu talebeler ifa ettiler. Afyon hapsinden sonra Hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti? Isparta'da, teksir makinesiyle nur mecmualarının neşrine devam ediliyordu. Üstad yine adeti veç ile, tahsihat ile meşguldü. Yalnız hapisten sonra hizmeti nuriye birkaç kısma inkısam etmişti. Yalnız teksir ile ve el yazısı ile neşre münhasır olmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet safaları şu suretle ifade olunabilir. 1. Muhtelif vilayet, kasaba ve köylerdeki nur talebeleri, Bulundukları muhitlerinde nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak. 2- Isparta ve İnebolu'da, teksir makinesiyle nur risalelerinin mecmualar halinde teksiri ve etrafa neşri. 3- Ankara ve İstanbul'da, muhtelif halk tabakaları arasında, hususan üniversite ve diğer mektep talebeleri, gençler, memurlar ve hanımlar arasında nurların yayılması, okunması Risale-i Nur davasına çokların yakın manevi alakaları, bunlardan halis fedakarlar ve iman hadimlerinin çıkması, nur imanın bu iki büyük merkezde hararetle inkişafı. 4. Kitapların iadesi ve yeniden bazı yerlerde nurlara ve talebelerine ilişmek, dolayısıyla resmi makamlarla münasebet. Risale-i Nur'un vatan ve milletin nesle atinin saadetine vesilesi cihetinin duyurulması, İspat edilmesi yeni Türk hükümetinin Kur'an'ın bu yeni ve ekmel nuruna takdirle bakması en modern neşir vasıtasıyla hem Anadolu'ya hem alemi İslam'a ve insaniyete duyurulmasının temini 5 Şark vilayetlerinde Risale-i Nur'un intişarı İşte Said Nursi Afyon hapishanesinden tahliye edilip Emir Dağı'na geldiği zaman nazarındaki hizmet safaları bu suretteydi ve merkezi hükümetle de hizmet itibariyle alakadardı. Bu zamana kadar nur hizmeti, ancak risalelerin yazılıp çoğaltılmasına münhasırdı. Üstad, ta Barla'dan beri daima has talebeleriyle, nurların neşrine çalışanlarla görüşmüş, onları hizmetlerinden dolayı tebrik ve teşcih etmişti. Bu tarihten sonra, mektebliler ve memurlar, nurlara müteveccih oldular. Nur hizmetini hayatlarının gayesi addeden, ve bu hizmetle vatan, millet ve İslamiyet'e en büyük faydayı temin eden talebeler meydana çıkarak hizmete başladılar. Afyon Mahkemesi'nin Risale-i Nur'u müsadere kararını, mahkeme-i temyiz esasdan bozdu. Bozma kararında ileri sürdüğü sebeplerden birisi, kararnamede suç unsuru gösterilen risalelerin, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eden eserlerden olup olmadığının zikredilmediği. Şayet beraat edip iade edilen eserlerdense kararın yanlış olacağı hem temyizin tasdikinden geçip kaziyeyi muhkeme haline gelen bir davanın yeniden tahtı muhakemeye alınışının kanuna uygunsuz olduğudur. Temyizin bozma kararından sonra Afyon'da tekrar duruşma başladı. Bu şekilde mahkeme devam ederken iktidarı ele alan Demokrat Parti hükümeti umumi af ilan etti. Afyon Mahkemesi de Af Kanunu'nun daire şumulüne girdiği için, dosya ortadan kaldırıldı. Haşiye. Fakat mahkeme heyeti, Risale-i Nur eserlerinin beraatına karar vermedi, müsaderesine karar verdi. Bu karar, 1956 tarihine kadar devam etti. Mahkeme, iki defa Nur risalelerine müsadere kararı verdi, Temiz Mahkemesi, bu iki kararı da bozdu. Afyon Mahkemesi, Temiz'in kararına uyarak, Nurların beraatına karar verdi. Bu sefer temyiz, usulde noksanlık yüzünden bozdu ve eserlerin diyanet işlerince tetkikini istedi. Diyanet işleri, müşabere kurulunca bütün eserler tetkik ettirildi. Neticede, nurların hakikatını bir derece belirten bir rapor verildi. Ehli Vukuf'un mezkür raporuna istinaden, Afyon Mahkemesi, Haziran 1956 tarihinde, ittifakla nurların beratına ve serbestiyetine karar verdi. Karar kat'ileşti, Artık bu tarihten sonra, merkezi hükümette, Risale-i Nur mecmuaları matbaalarda tab edilmeye başladı. Afyon hadisesi başlamadan evvel, Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi, Sayit Nursi'den iki takım Risale-i Nur eserlerini, bir takımını Diyanet İşleri Kütüphanesi'ne koymak, bir takımını da şahsına alı koymak için istemişti. Fakat, hapis hadisesi çıktı, gönderilemedi. Üstad, hapisten sonra Emirdağ'a geldiği vakit, Evvelce hazırlanan iki takımımı mı ederek Ahmet Hamdi'ye gönderdi ve aşağıdaki mektubu kendisine yazdı. Muhterem Ahmet Hamdi Efendi, bir hadiseyi ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tabi ve azimet-i şeriyeyi bırakan fikirlerine benim fikirlerim muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye, Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. Üç-dört sene evvel kalbime, size karşı tenkidkârâne bir teessüf geldi. Birden ihtar edildi ki, bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı, ehvenüşşer ile bir kısım vazife-i ilmiyeyi, mukaddesatın muhafazasına sarf edip, Tehlikeyi dörtten bire indirmeleri, onların mecburiyetle bazı ruhsatlarına ve kusurlarına inşallah keffaret olur diye kalbime şiddetle ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarıyla bakmaya başladım. Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle. Nurlara benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek ve üç sene evvel sizin ısrarla bir takım risale-i nuru istemenize binaen vermek niyet etmiştim. Şimdi hem mükemmel değil hem tamamı değil. Nur şakitlerinden üç zatın on beş sene evvel yazdıkları bir takımı sizin için şiddetli hastalığım içinde bir derece tasi ettim. Bu üç zatın kaleminin benim yanımda 10 takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun manevi fiyatı 3 şeydir. Birincisi siz mümkün olduğu kadar Diyanet riasetinin şubelerine mümkünse eski harf değilse yeni harfle ve has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla memleketteki Diyanet riasetinin şubelerine 20-30 tane teksir ederek göndermektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet riyasetinin vazifesidir. İkincisi, madem Nur risaleleri medrese malıdır, siz de medreselerin hem esası, hem başları, hem şakirtlerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır. Üçüncüsü, tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaasıyla tab edilsin ki, tevafuktaki lema icaziye görünsün. Said Nursi Bediüzzaman Sayit Nursi'nin ve talebelerinin 1950'den sonra yazdığı mektuplardan bazıları Demokratların ezan-ı Muhammedî'yi Arapça olarak okunmasına müsaade etmeleri dolayısıyla yazılan bir hasbihal. Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela, hem sizin, hem bu memleketin, hem alemi İslam'ın mühim bayramlarının mukaddemesi ve bu memlekette şairi İslamiyenin parlamasının bir müjdecisi olan Ezan-ı Muhammedinin Kemalî Ferah'la on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazanı Şerif'teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine amin diyerek rahmeti ilahiyeden her bir geceyi Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan'da şiddetli zafiyet ve hastalığımdan, tam çalışamadığımdan sizlerden manevi yardım rica ediyorum. Sayit Nursi. Bismihî Sübhane. Alemi İslam merkezlerindeki mübarek Müslüman kardeşlere. Sizleri bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Eserleriyle fuhûli ulemanın ve fuhul müfessirinin en yüceyi olan Bediüzzaman Hazretlerine kıymettar ve mübarek bir mücâhid alim tarafından yazılmış olan bir tebriki takdim etmiştik. Bediüzzaman Hazretlerinin bizlere yazdığı cevabi mektuplarında o kıymettar bir nazir üstad Bediüzzaman Hazretleri sizleri binlerle tebrik etmiş ve Anadolu'da Kur'an ve iman kahramanlarının halefleri olan nurcularla. Arabistan'daki hakikat-ı Kur'aniye'ye müteveccih İslamları, iki kardeş olarak Hizbül Kur'an'ın dairesi içinde çok saflardan iki mütevafık ve müterafık saf teşkil ettiklerini müjdelemiş. Ve o mü'min kardeşlerimizin Risale-i Nur'la ciddi alakaları ile beraber, bir kısmını Arapçaya tercüme edip neşretmek niyetlerinizden fevkalade memnun olduklarını ve mübarek İslam cemaatlerinin Urfa'daki nur şakirtleriyle, ve nur edzaları ile himayet ala kadar olmasını yazmaklığımızı bizlere emretmiş bulunuyorlar. Ey aziz ve necip kavmi Arab'ın nurani azaları, tarihin amakına gömülen ve maziden istikbale atlayan ejdatlarımızı bu milleti İslamı parçalamak için 1400 seneden beri hücum eden küffar orduları en nihayet birinci harbi umumiyde emellerine muvaffak oldular. Türk ve Arap iki hakiki Müslüman kardeşin bin senelik sarsılmayan muhabbetlerini pek çok desiselerle, yalanlarla söndürdüler. Ehli İslam'ın ve Nevi Beşer'in medarı fahri ve bütün mevcudatın sebebi hilkati ve bütün füyuzat-ı ilahiyenin mazhari o ali peygamberin Ravza-i yüzler sürmek için pek büyük bir ihtiyakı kalplerinde yaşattıklarına tahammül edemediler. O Ali Peygamber-i küçücük bir iltifatına mazhar olmak için ruhlarına varıncaya kadar her şeylerini feda ettiklerini hazmedemediler. 1400 seneden beri zeminin yüzünde, zamanın sayfeleri üzerinde ve şehitlerin ve gazilerin beyaz kılıç kalemleriyle, kırmızı mürekkepleriyle yazıp tarihe emanet bıraktıkları medar iftiharları muhteşem yazılarını Müslümanlara unutturmak istediler. Bu azimle yürüyen o amansız düşmanlar pek acı işkenceler altında ezdikleri Türk ve Arap bu iki kardeşi bir daha ittihad etmemek için en müthiş muahedelerin zincirleriyle bağladılar. Çelik zincirler altında senelerle inlettirdiler, her türlü şenaati Müslümanlığa icra ettiler. Heyhat, inayeti ilahiyenin tekrar yar olacağını, Risale-i Nur gibi pek büyük ve pek harika bir tefsiri Kur'anla ve onun ali müellifi Bediüzzamanla Müslümanlığın büyük zaferini bilemediler ve göremediler. O eserler ki vahtaniyyeti ilahiyye ile risaleti Muhammediyeyi Aleyhissalatu vesselam ve hakikati haşriyeyi o kadar kuvvetli ve hakikatli birhanlarla o kadar parlak bir surette ispat ediyor ki şimdiye kadar hiçbir felsef, hiçbir alim karşısına çıkıp itiraz edememiş. Biz Türkler Seyyidleri Kesretre içinde bulunan ve Necip kavmi Arap olan sizlere ve sizin ecdatlarınız olan sahabî-i güzine Allah namına Peygamber Zişan hesabına sonsuz bir sevgiyi ve nihayetsiz bir hürmeti daima kalbimizde ruhumuzda besliyoruz ve yaşatıyoruz. O Ali Peygamber Zişan için ve onun Ali dini için başta ruhumuz ve her şeyimizi fedaya hazırız. Cenabı Hakk'ın lütfu kereminden büyük bir ümit ile yalvarıp istiyoruz ki sevgili üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haberi beşaretle Türk ve Arap iki hakiki kardeş millet inşallah yakın bir atide ittihad edecek ve o ittihat sayesinde o müthiş düşmanların Müslümanlar içine saçtıkları fesat tohumları kendi yüzlerine atılacak ve zincirler altında inleyen 400 milyon Müslümanlık yeniden hayatı kutsiye-yi İslami ye ile nevi beşerin başına geçip sulh ve müsalemeti umumiye temin edecek inşallah Risale-i Nur'un aciz bir şakirdi Hüsrev.